Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve vaat Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Kardeşlerim, hayırlı geceler. Bir canlı dersimize daha hoş geldiniz. Allah azze ve celle'den bizleri hakka ve hayran muvaffak kılmasını istiyoruz. Bugün aslında konumuz dersimizin ihtibası, içeriği sebebiyle kaç haftadır namaz vasını görmüştük. Onu tamamlamak idi. Ancak bugün bu geceye mahsus bazı sorular geldi. Hatta e, bazıları bu konuya değinir misiniz dediler. Konuyu mecburen değiştirdim. Bugün e, ilk olarak değineceğimiz konu kandil geceleri ve onun özelinde kandil gecelerinin şahsında daha genel hususlar. İnşallah onlarla ilgili konuşmaya çalışacağız. Delilleriyle mesnetleriyle değinmeye çalışacağız. Kardeşlerim Kandil geceleri, İslam dininin Kur'an'da ve sahih sünnette ve Selefi Salihinin menhecinde isimlendirilmeyen, olmayan, bulunmayan bir şey. Kandil geceleri. Bu kandil gecelerinin aslı 2. Selim döneminde yani yaklaşık 1560'lı, 1570'li yıllarda vuku bulan bir olay. Yani o dönemde camiler aydınlatılmış, minarelere kandiller yakılmış ve bu geceler kutlanmış diğer zamanlardan ayrı bir zaman olduğu, ayrı bir öneme hayz olduğu ifade etsin diye böyle bir hususiyet verilmiş. Bu zamandan itibaren onlara kandil geceleri yani kandil yakılan, aydınlatılan geceler denmeye başlamış. Nitekim size görürsünüz mesela cuma gecelerinde veya bu kandil geceleri diye isimlendirilen gecelerde minarelerimiz aydınlatılır. Eskiden kandillerle aydınlatılıyordu, şimdi lambalarla aydınlatılıyor. Sabahlar yakarlar insanlar kandil gecesi veya özel günlere işaret eder manada. Kandil gecelerine girmeden önce genel bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ilk bizi yaratmadı. Şu an hayat olan biz insanları yaratmadı. Bilakis Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanlık devam ediyor. Ve bu süreç içerisinde Rabbimiz Tebarike ve Teala elçileri aracılığıyla saf, tertemiz, kendi katından sınırlar çizilmiş bir din gönderdi ve bu dine uyulmasını emretti. Bunun aksine davranılırsa da yani kendi gönderdiği çizgilerin, sınırların dışına çıkılır, ona uyulmazsa bu durumda da Kur'an-ı Kerim'de bunu kitabın bir kısmına inanmak, bir kısmına inanmayıp, inkar etmek, reddetmek diye isimlendirdi. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği din, saf, temiz, katıksız dinde eklemeler yapılırsa veya çıkarmalar, eksikmeler yapılırsa ki bu ancak insan elinin değmesiyle vuku bulur, bu durumdan Allah Azze ve Celle hoşlanmaz. Boşlanmadığı için de rasulleri aracılığıyla bunu ikaz eder. Düzeltilmesini ister, emreder. Hala düzelmezse o zaman bu dini ortadan kaldırır. Yeni bir din getirir. Mesela İshak aleyhisselamın soyundan olan İsrailoğullarından üzerinde bunlar dini kabul etmemiş. Ki İbrahim aleyhisselamın dini üzeriydiler. Onlar o şekilde inanıyorlardı. Bunun üzerine Allah azze ve celle Musa aleyhisselam aracıyla Tevrat'ı indirmiş. Kendilerini bir din indirmişti gökten. Sonra bu aynı İsrailoğulları, Musevi olan İsrailoğulları tahrif ettikleri zaman allah Teala'nın gönderdiği dini, tahrip edip bozdukları ona insan müdahalesi yaptıkları zaman, Allah'ın indirdiğini değiştirip, bozup, eklemeler, çıkarmalar, gizlemeler yapmaya başladıkları zamanda İsa Aleyhisselam aracılığıyla onların isimlendirdiği İsebilik dinini şeriat yaptı. Onlar da İsa Aleyhisselam kanalıyla gönderilen bu dini takvinciler muhafaza etmediler. Gereğince davranmadılar, katkıda bulundular, eksiltmede bulundular. Yani insan eli değdi, insan katkısı oldu bu dine. Allahu Teala'nın saf dini saf olarak kalmadı. Bunun üzerine Allah azze ve celle bu sefer Sakın soyuna gelen diğerullahlardan değil de İsmail Aleyhisselam'ın soyundan olmak üzere bir peygamber görevlendirdi. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sonra Kur'an-ı Kerim'i indirdi, İslam dinini son din olarak kıyamete kadar baki son din olarak Şeriat yaptı Az ve celle. İnsanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini hemen alıp kabul ettiler mi? Yok etmediler. Hiçbir dinde olmamıştır zaten bu. Onlar da kendilerinin hoşuna giden, kabul edebilirdikler şeyleri almışlar, etmediklerini reddetmişlerdir. Ve Muhammed aleyhisselatü vesselamın getirdiklerinin hak olduğuna kanaat ettikleri halde müşrik olan kafirler ve ehliktabı olan insanlar yani Yahudiyiz ve Hristiyanız Diyen insanlar büyük oranda inatlaşmışlar ve son din, hak peygamber, hak kitap, Kur'an'ın getirdiği İslam dinini reddetmişlerdir. Kabul etmemişlerdir. Uzun ve meşakkatli merhalelerden sonra hak olan İslam dini yeryüzüne kabul gördü ve kararlaştı, yerleşti. Ve Allah Azze ve Celle onu diğer topraklara yaymaya başladı. Arap topraklarının geneline yaymaya başladı. Ama kolay olmadı bu süreç. Bu süreç içerisinde... Allah'ın dini için cihada çıkan insanların içerisinde, Müslümanların içerisinde zaten vat Envaat isteyenler oldu. Nedir zaten vat Envaat? Musa Aleyhisselam'dan isteyenler var ya, onların ilahları gibi bize ilahlar yap diyen insanlar var ya, onlar gibi biz silahlarımızı asalım ağacın dallarına ve bu ağacın bereketinden istifade edelim diye düşünen dolayısıyla şirk iş işleyen insanlar çıktı bu ümmetin içerisinde. Yani kolay olmadı bu İslam dininin insanların nezdinde kabul görmesi şirki terk etmeleri, tevhidi yerleştirmeleri ve tevhid üzere bir anlayışı kabullenmeleri öyle kolay olmadı. Mesela bu din mensupları içerisinden bazıları nefislerine sağlam gem vurabilmek için hadım olmak istediler. Dinin öngördüklerini daha yaşayalım kendimize nefsimize hakim olalım diye eklemede bulunmak istediler. Halbuki Allah azze ve celle erkeklerin hadım olmasını emretmedi. istemedi, caiz de değildir. Ama birileri bunu yapmak istedi. Hadım olalım Nefsimize sahip olalım ve bu dini daha iyi yaşayalım, Allah'a daha iyi kul olalım istediler. Allah ve Rasulü buna müsaade etmedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı ibadetleri ve gösterdiği yolu kendileri için, kendileri hakkında yetersiz görerek bazıları her gün oruç tutmaya niyetlendi. Sabaha kadar gece ibadeti yapmaya niyetlendi bazıları. Bazıları evlenmeyi terk etmeye niyetlendi, evlenmeyeceğiz dediler. Bekar kalacağız dediler. Bu tip insanlar oldu. Yani bunların hepsi temiz şeriatın içerisinde olmayan, şeriat yapılmayan şeylerdi. Birileri bunları bu dine ilave etmek istedi. Aşırılıklara, farklılıklara, dinin çizgisinden dışına çıkmaya yönelenler oldu. Hakeza mesela bazıları çok yakın insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Kadir gecesini arayıp bulalım da o gecenin hayrından mahrum olmayalım diye mescitlere çadırlar inşa etti. Ve çadırlar arasına, sütunlar, direkler arasına ip gerdiler ki, ipe tutunarak namaz kılalım diye. İsteklerde bulunanlar oldu. Bunu arzulayanlar oldu. Visal orucu dediğimiz aralıksız yemek yemeden oruç tutmak isteyenler oldu. Aralıksız. Bunların hepsi kulluk adına yapılıyor. Kulluğu daha üst noktaya taşıyabilmek adına, Rahmanı razı etmek adına yapılıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yoğuran zarf talepleri reddetti. İnsan fıtratının dışında şeyler, Allah'ın isteğinin dışında şeyler bunlar. Hakeza geceleri namaz kılarak, gündüzleri oruç tutarak hanımlarını ihmal eden sahabeler vardı. Bunların bu yaptıklarını reddetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki bu insanlar gündüzleri oruç tutalım, geceleri namaz kılan da Allah'a daha iyi yaklaşalım, daha iyi kur olalım diye yapıyorlardı. Halbuki dinin öngördüğü sınırların dışına taşmaktı bu. Şeriat yapılan şeylerin içine katılan, dahil edilen eklemelerdi. Haddi aşmalardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta yollu olan, muhtedil olan dine yönlendirdi insanları. Bu anlayışla mücadele etti. Yani kafirlerle, müşriklerle mücadele ettiği gibi, ehli kitapla mücadele ettiği gibi, aynı zamanda bu şekilde anlayışı olan, yani Allah'ın ve Peygamber'in çizdiği sınırlara uymayan eklemeler yapan Haddi aşan, sınırları zorlayan insanlarla da mücadele etti. Kendisinin öğrettiklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya yönlendirdi insanlar. Hatta öyle ki, öyle ki çok ince hassas bir nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yatarken yapılacak şeyler öğretiyor. Yatarken abdest alın, yatanıza geldiğiniz zaman sağ yanınıza yatın ve şu zikiri söyleyin diyor. Bunun faziletini bildiriyor. O zikrin tamamını söylemeyeceğim. O zikrin içerisinde bir kısım var. Amentu bi kitabi kelledi enzelte indirdiğin kitaba iman ettim ve bir nebi kelledi erselte. ve gönderdiğin nebiye de iman ettim var bu zikrin içerisinde. Amentu bi kitabi kelledi enzelte ve bi nebi kelledi ersalte. İçinde bu nebi kelimesi var. Senin nebin, nebin kelimesi var. Sahabeden birisi bunu tekrar ediyor Aişe Şöyle mi ya Resulullah diyerek teyit ediyor. Yani iyice kavramaya, kavradığını teyit etmeye çalışıyor peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Amen tübî kitâbikellezî enzelte ve bir resûle kellezî erselte diyor. Ve bir resûle kellezî erselte. Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin resule iman ettim diyor sahabe. Teyit maksatlı. O da diyor ki hayır öyle değil. Ve bir resûle kellezî demedim ben sana. Ve bir nebîyikellezî dedim diyor. Bu kelimelerin manası bizim Türkçemizde aynı peygamber demek. Nebi ve Rasul iki ayrı kavramdır ama peygamberdir neticede. Ama Aleyhisselatü Vesselam o kadar hassas, o kadar dakik ki ben Nebi demişsem Nebi diyeceksin. Ben Rasul diyorsam Rasul diyeceksin diyor. Nebi yerine Rasul kelimesinin kullanılmasına bile müsaade etmiyor. Ben nasıl öğretiyorsam öyle, öyle demeyeceksin, böyle diyeceksin diyor. Ve bir Nebi'yi kellezi diyeceksin diyor. Ve bir Rasulü kellezi demeyeceksin diyor. Bakın görüyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hususta yani kendi öğrettiği şeylerin dışına çıkılacak, tarif edilecek, onu yerineşti olur, olur, olabilir denecek hiçbir şey ihmal etmemiş. Hepsine müdahale ediyor. Hatta ömrünün sonlarına doğru bu usta daha da bir vurgu yapıyor. Daha da bir bu hususu insanlara sıkça hatırlatıyor. Mesela onlardan birkaç tanesi. Buyuruyor ki size ne emrettiysem onu alın ve sizi neyden nehyettiğimi yasakladıysam ondan vazgeçin. Ki bu Haşr suresindeki ve mâ atâkumu rasûlü fekudûhû ve mâ nehâkum anhu tentehû ayetine de uygun. Yani Rasul size neyi verirse onu alın ve sizi neden yasaklarsa ondan uzak durun. Ayetine de uygun bir hitap. Ben size ne verdim din adına onu alın. Neden yasakladım? Neyden sizi uzak tutmaya çalıştım? Onu terk edin. Ondan uzak durun. Diyor. Hâkezâ bir başka hadisinde çok kapsamlı içeriği Dolu dolu bir cümlesi var, buyruğu var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için gerçekten çok önemli bir ihtivas var, içeriği var. Sizi Allah'a yaklaştıracak ve ateşten uzaklaştıracak her ne varsa hepsini size emrettim, hiçbirini terk etmedim. Bu kadar geniş, bu kadar kapsamlı bir din bıraktı bu peygamber bize. Neymiş? Sizi Allah'a yaklaştıracak ki Allah'a yaklaştıran şey ateşten uzaklaştırır. Ateşten uzaklaştıracak ne varsa... Hiçbirini terk etmedim. Hepsini size emrettim. Yani bu din tamamladım. Herkese sizi Allah'tan uzaklaştıracak ve ateşe yaklaştıracak her ne varsa hepsini size yasakladım ve hiçbirini terk etmedim diyor. Az sonra da söyleyeceğiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu husa işaret ederek diyor ki el yevme ekmeltü lekum dínekum ben bugün size dininizi tamamladım. Resulullah Aleyhi ve da de Allahu Teala'nın bu buyurunun teyit eder, tasdik edercesine Diyor ki sizi Allah'a yaklaştıracak ve ateşten uzaklaştıracak ne varsa hiçbirini ihmal etmedim, terk etmedim, hepsini size emrettim. Hakeza sizi Allah'tan uzaklaştıracak ve ateşe yaklaştıracak ne varsa hiçbirini bırakmadım, ihmal etmedim, hepsini size yasakladım. Dolayısıyla bu din tamamlanmış bir din. Bu dinin içerisine şu da olsa olur, bu da olsa olur, bidat-ı hasene, güzel bidat, güzel şey, iyi çığır diye bir şeyler katılamaz, eklenemez. Hakeza... Bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size iki şeyi bıraktım. Bu iki şeyden birisi Allah'ın kitabı, diğeri Resulünün benim sünnetimdir. Bunlara sımsıkı sarılırsanız, ahlakınızda, ibadetinizde, itikadınızda, muamelatınızda bunlara sıkı sıkı sarılırsanız bu durumda siz sapıtmaz, dalalete düşmezsiniz diyor. gene bir başka hadis şerifte ümmetlerin sapmaz sebebini beyan ediyor ve bundan sakındırıyor biz ümmetini. Diyor ki sizden evvelki ümmetler sadece... Çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı ihtilaf etmeleri. Peygamberlerin gösterdiği, emrettiği yoldan ayrılmaları, eklemeler, çıkartmalar yapmaları sebebiyle helak olmuşlardı. Bu sebeple ben sizleri bir şeyden sakındırdığım zaman ondan uzak durun ve size bir şey emrettiğim zaman da emrimi tutun. Gücünüz yettiğiniz onu yerine getirin buyurmuştur. Yani diğer ümmetlerin düştüğü hataya düşmeyin. Yoksa siz de helak olursunuz. Onlar ne yaptılar, ne yaparak helak oldular onlar? Onlar çok soru sordular. Gereksiz, anlamsız ve itaat etmek maksadıyla değil de bir açık kapı aramak, eksik aramak maksadıyla veya benzeri şeylerle laf olsun diye. E siz öyle çok soru sormayın. Gerekli olduğu kadar soru sorun. Ve aynı zamanda peygamberinizi ihtilaf etmeyin. Peygamberinizin yoluna ayrılmayın. O ne buyurmuşsa ona uyun. Neyi emretmişse onu yapın. Neyden yasaklamışsa onu kesin terk edin. Buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifinde Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki, her kim bizim şu işimizde ondan olmayan bir şeyi ortaya çıkartır, icat eder, ihlas ederse o reddedilmiştir. Hani dedi ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala'nın beyanına uygun olarak sizi Allah'a yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak ne varsa hepsini size emrettim, terk etmedim hiçbirisi. Herkese sizi Allah'tan uzaklaştırıp ateşe yaklaştıracak ne varsa ben hepsini size yasakladım, hiçbirini terk etmedim diyordu ya, tamamlanmış bir din. İşte bizim tamamlanmış bu işimizin içinde onla olmayan bir şey ihdas eden, ortaya çıkartılan ne varsa bu reddedilmiştir. Merduttur, kabul edilmez yapan. Gene kendisinin sözünün geserliliğini ifade edecek tarzda buyurmuştur ki Resulullah'ın haram kıldığı şeyler Allah'ın haram kıldığı şeyler gibidir. Farkı yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle konuşur, Allah'ın adına dini tebliğ gelmiştir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yasakladı mı, bir şeyi haram kıldı mı artık buna başka bir isim verilmez. Allah'ın haram kılması gibi haramdır. Emretti mi, kesin olarak emretti mi bir açık kapı bırakmadan bu Allah'ın emretmesi gibi vaciptir, farzdır. Terk edilemez. Bir başka hadis yerinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Benden sonra çok ihtilaflar, ayrılıklar göreceksiniz. Şu an bizim gördüğümüz, yaşadığımız gibi herhalde. Sonradan uydurma işlerden önemli, şiddetli sakının. Sonradan uydurma. Yani bu dine sonradan katılmış. Onun vefatından sonra ortaya çıkmış. 300 yıllarda, 500 yıllarda, 500 yıllarda ortaya çıkmış şeylerden sakının manasında. Çünkü bunlar sapıklıktır. İçinizden her kim bu tür ihtilaflara, ayrılıklara ulaşırsa benim sünnetime ve hidayet üzere olan raşit Halifelerin yoluna sımsıkı sarılsın. Bu yola dişlerinizi sıkın. Bu yolda azimli olun buyurmuştur. İhtilaflar, ayrıplar oldu mu, o ayrılıklara ulaştık mı, ne yapacağız? Yapmamız gereken şey, peygamberin sünnetine ve rağaç tarifelerinin yoluna uymak. Nihayetinde, kardeşlerim, bu mücadelenin sonunda en son inen ayetlerden birisi. El yevme ye'isellezine kefirû min dinikum. Kafirler artık sizin dininizden ye'ise ümit size kapılmıştır. Çünkü Allahu Teala peygamberi aracıyla bu dini tamamlamış. Kafirlerin bu dini ortadan kaldırma ve kendi dinlerini tahrip etme gibi tahripleri imkan ortadan kalkmıştır. Bundan dolayı ümitsiz düşmüşlerdir. Devamen fela takshevum vakhshevun. Öylesi onlardan korkmayın, kafirlerden korkmayın. Ama ne yapın vakhshevun, benden korkun. Allahu Teala benden korkun diyor. Son inen ayetlerden birisi. Devamen eliyam ekmel tulekum diye Bugün size dininizi tamamladım, tamamı erdirdim ve etmem tala yukum ve sizin üzerinize nimeti, din nimetini, İslam nimetini tamamladım, tamamı erdirdim. Ve raditu lekumen İslam'e dine Ve sizin için din olarak da İslam'dan razı oldum. İslam dinlerini size şeriat yapan peygamberin tamamlamasıyla sizin dininiz olan İslam'dan ben razı oldum diyor. Maide suresi üçüncü ayet. Eğer imkanınız olursa bu ayetin huzur sebebi ve içerideki hükümler hakkında tefsirlere müracaat edebilirsiniz. Daha kapsamlı bilgiye ulaşmak için. Nitekim bu ayetin nuzulundan kısa bir süre sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i Rabbimiz Tebarake ve Teala katına aldı. Çünkü artık vazife tamamlanmıştı. Allahu Teala onu bir görev için seçmişti. O da bu görevi layıkıyla yaptı ve Rabbine kavuştu. Onun ardından onun güzide ashabı bu yolu insanlara öğretmeye ve peygamberin bıraktığı bu yolu korumaya gayret ettiler. Çünkü bu iş kişinin nihayetini, sonucun akıbetini belirleyecek bir din işidir. Nebavi öğretiye aykırı davranışlara karşı mücadeleden vazgeçmemeliler. Sahabe-i kiram da Nebavi öğreti neyse ona aykırı davranışları veya onu değiştirmeye çalışanları veya onların aksine iş yapanlarla mücadeleyi terk etmediler. Bakın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi şeriat yaptığı dini koruma ve ona yönlendirme hususundaki gayretlerini ve duyduk. Şimdi gelelim sahabe-i kiramın mücadelesine. Sahabe-i kiram peygamberimizin şehri Medine'den ve kendi beldeleri Mekke'den ayrılarak dünyanın birçok beldesine hicret ettiler. insanlara dinleri anlattılar. Bundaki bir tek maksat vardı. Allah'ın dini insanlara ulaşsın, sağlam, sahih bir şekilde ulaşsın diyeydi. Bu öğrettiklerinin aksine... Ona muhalif, ona ihtilaf etmiş, ondan ayrılmış yönlere de mutlaka müdahale ettiler, onlarla mücadele ettiler. Mesela Abdullah bin diye bir sahabi var. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sapanla taş atmayı yasakladığını söylüyor. Yeğeni onun bir ikazına rağmen hala sapanla taş atmaya devam ediyor. Ve ona öyle bir şiddetle tepki gösteriyor ki bir daha seninle konuşmayacağım ben diyor. Ben sana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bir yasağını öğretiyorum. Sen bu yasağa aykırı davranmaya devam ediyorsun. sıra diyorsun Ben seninle bir daha konuşmam diyor. Onunla konuşmayı terk ediyor. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhıma. Ömer ebn Hattab'ın oğlu Abdullah. Yaşı küçük ama ilmen büyük sahabi. Kendi çocuklarının da olduğu bir mecliste tabiim kurumundan birileri var. Onlara hadis aktarıyor. O hadisten birisi de şu. Hanımları mescide isterlerse isterlerse mesciden koymayın. Aleyhisselatü gösteren buyruğu bu. Orada Abdullah'ın oğlu Bilal de var. Ve Bilal diyor ki, yok biz hanımları mesleğe girmekten al koyarız. Niye? Çünkü fitne ortamı var. Endişeleniyoruz. Hanımlarımız hakkında endişeleniyoruz. Fitneye düşerler diye. Hadis öğrenmeye gelmişti. Ne öğrenmek için o mecliste? Bunun üzerine babası Abdullah o çocuğa öyle bir kızıyor. Öyle ağzına gelen şeyleri söylüyor ki sövüyor, sayıyor. Ha diyor ki, ben sana Resulullah'ta miyadis naklediyorum. Sen kendi görüşünü söylüyorsun. Ben sana Resulullah'ın bildirisini Okuyorum, anlatıyorum. Onun aykırısı, onun zıttına kendi görüşünü söylüyorsun diyor. onu söp sayıyor. Tabir böyle, söp sayıyor ona. Öyle bir azarlıyor ki, demek ki peygamberin sözünün üzerine söz olmaz. O sözün aykırısına tevil ederek, yok şu manaya da gelir, yok o zaman öyleydi, bu zaman böyle filan diyerek tevil de Ha keza bir mevzu oluyor, Ubade bin Samit radıyallahu anh ile Şam bölgesi valisi Muaviye radıyallahu anh arasında bir savaş sırasında savaş ortamında tam savaş kızışmamış daha. Ubade bin Samit radıyallahu an Aişe vesselamın bir hadisini söylüyor. Fazil bir mevzu. Muaviye de diyor ki radıyallahu an "Ey Ubade ben bu konuda bir sıkıntı görmüyorum." diyor. Yani peygamberin hükmünün aksini düşündüğünü söylüyor. Bunun üzerine Ubade bin Samit diyor ki radıyallahu an "Savaştan sağ çıkarsam seninle aynı çatı altında, aynı topraklarda yaşamam." diyor. Terk ediyor ama. Gidiyor Medine'ye. Sadece Muaviye radıyallahu anh'ın ki İslam hizmetleri çok olmuştur. Kendi görüşünü peygamberin görüşüne aykırı dile getirdiği için. Ben senin idaren altında bölgede yaşamam diyor terk ediyor o coğrafya. Niye? Peygamberin sözü geçerli olacak. Peygamberin öğrettiği gibi olacak. Başka türlü olmaz. Hakeza bununla ilgili çok beli, çok açık bir olay olmuş. Vuku bulmuş. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh döneminde. Nihavent denen bir bölge var. Orada. Bunu ben size hadis kitabından direkt aktaracağım inşallah. Ekleme ve çıkartma olmasın diye. Ekleme ve çıkartma olmasın diye kitabından direkt aktaracağım inşallah. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh mescidin imamı diye bölgede hem alim hem kadı hem de imam. Yani din bilgini. Arkadaşları Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ı evinin kapısına alıyorlar. Her sabah hukuk buluyor mu? Mescide beraber gidiyorlar. Ancak bu esnada onun arkadaşlarının birisi mescitte gördüğü bir sahneyi ona anlatıyor. Bu sahne nedir? Mescitte. Ortada bir adam etrafında halka yapmışlar. Ortadaki adam etrafındakilerin yanında taşlar var. O zaman tesbih yok. Taşlar var. Taşlar da sayıyor insanlar. Tesbihatları. Ortadaki adam diyor ki şu kadar. Mesela 100 defa subhanallah deyin. İnsanlar subhanallah, subhanallah yanındaki taşlarla subhanallah diyerek tesbih çekiyorlar. Bitirince 100 defa elhamdülillah deyin. 100 defa Allah-u Ekber deyin, 100 defa La İyyah İllallah deyin nüver. Bugün bu işin ismi Hatme kardeşim Hatme. Tarikat mensubu olanlar daha iyi bilirler. Böyle bir sahneden bahsediyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın arkadaşları. Hakikaten i̇bn Mesud radıyallahu anh gidiyor, bu anlatılan sahneyi görüyor. Mescitte halkalar halinde insanlar oturmuşlar, namazı bekliyorlar. Şurada bir halka var, burada bir halka var, burada bir halka var, İşte farklı farklı halkalar var. Her halkada bir tane idareci var, idareceden. Halkadakilerin elinde taşlar var. İdareci, yüz defa Allahu Ekber deyin diyor. İnsanlar yüz defa Allahu Ekber diyor. La ilahe illallah deyin, subhanallah deyin, elhamdülillah deyin diyor. Onlar da sırayla yapıyorlar bunu. İbn-i Mesud radıyallahu anh geliyor onlara diyor ki, ''Siz ne yapıyorsunuz? Bu yaptığınız şey nedir? Bu insanlar zahiren kötü bir şey mi yapıyorlar?'' Allah'ın mescitlerinde Allah'a anıyorlar. Ve en üstün zikirlerle yapıyorlar bu iş. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. La ilahe illallah. En üstün zikirler. Peygamberimizin ifadesiyle. En üstün zikirler. Yani şeriat yapmış sözler bunlar. Ama şeriat yapılmayan bir tarzda, bir şekilde, bir ortamda yapıyorlar bu iş. İbn-i Mesud diyor ki anh, bu yaptığınız nedir sizin? Sizin ne yapıyorlar? Diyorlar ki Bunlar çakıl taşları. Biz bunlarla Allahu u Ekber diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Sübhanallah diyoruz ve onlarla sayıyoruz bunu. Karıştırmayalım Niye sayıyoruz diyorlar. Bunun üzerine İbn Mesud radıyallahu diyor ki, Siz bu taşlarla çektiğiniz zikirleri, tesbihatları saymayın. Bilakis onlarla günahlarınız, kötülüklerini sayın. Bu yaptıklarınız, kötülüklerinizin sayısının ifadesidir diyor. Ben ise yaptığınız iyiliklerinizin hiçbirisinin araya gitmeyeceğinden eminim. Ama bu yaptığınız kötülüktür. Kötülüklerinizi sayıyorsunuz siz. Yazıklar olsun size. İfadeye bak. Yazıklar olsun size. Ey ümmet Muhammed ne çabuk helak oldunuz. Bu insanlar iş işmiyorlar, zina yapmıyorlar, kumar oynamıyorlar veya gıybet etmiyorlar veya boş dünyevi işlerle uğraşmıyorlar. Bunlar tesbihatı yapıyorlar, zikrediyorlar allah Teala. Ama büyük sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, en büyük, en önemli, en önüne gelen akıllı davetçilerinden birisi. Dini en iyi anlayanlarından birisi. En çok hadis rivayet edenlerden birisi. Abdullah bin Mesud razıyallahu anh diyor ki, siz ne yapıyorsunuz böyle? Siz oturun bunlara sevap saymayın. Günahlarınızı sayın, kötüklerinizi sayın. Bu sizin kötüklerinizin sayısını ifade eden işlerdir. Ne çabuk helak oldunuz siz. Peygamberinizin sahabesi daha aranızda. Yani dini öğrenecekseniz onlardan öğrenin. Daha aranızda var sahabe-i kiram. Ve işte peygamberin elbiseleri hala daha eskimedi. Yani eskiyecek kadar zaman geçmedi peygamberin vefatının üzerinde. Kapları kırılmadı. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle bu ifade çok vurucu. Sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru bir yol üzeresiniz, daha doğru bir din üzeresiniz ki bu mümkün değil, imkansız. Veya bir kapısı açmaktasınız. Dediler ki ey İbni Mesud. Biz hayırdan başka bir şey istemiyoruz. Biz şer istemiyoruz. Biz hayır istiyoruz aslında bu, bu işi yaparken hayır istiyoruz diyor. Ama i̇bn mesud Mesut diyor ki hayırı elde etmek isteyen niceleri vardı ki onu elde edemeyecekler. Nice hayır isteyen, nice Allah'ın rızasını kazandıracak işler peşinde koşanlar olacak ama bu hayri elde edemeyeceklerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları köprücük kemiklerini aşmayacak, kalplerine inmeyecek. Yani okuduklarını, dinlediklerini anlamayacak. Vallahi bilmiyorum sizin çoğunuz herhalde onlardansınız. Yani o Kur'an okuyan, gereğince amel etmeye çalışan ama özünü, ruhunu anlayamadığı için şu köprücük kemiklerden aşağı inmeyecek olan kimselersiniz diyor. Bu hadis İmam-ı Darmi'de 210 numarayla Taberani'de, Mecmu'l-Zivayit'te zikredilmekte. Sahih bir hadis kardeşlerim. Evet, bunu ne için zikrettik biz? Bunu şu için zikrettik. Kardeşlerim, ibadette asıl olan zecirdir, sakınmaktır. Muamelette asıl olan ise ibahadır, mübahlattır. Ne demek bu? Çok önemli bir kayda, ama açılması gerekir. Muamelette asıl olan, muamelette, davranışta, günlük yaşantıda asıl olan caiz olmasıdır, mübah olmasıdır, yapılabilir olmasıdır. Yasak gelir, o sınırlanır. Mesela yasak gelmeseydi biz içki de içerdik. Kumarda oynardık. Dar kıyafet de giyerdik. Sakalımızı da keserdik. Örtümümüzü de çıkartabilirdik. Ama yasak geldi. Bunlar sınırlandı. Sınırlandığı sürece o yapılamaz. Sınırlanmayan şeyler yine yapmaya devam eder. Mesela kahverengi giyebiliriz. Mesela bardakla su içebiliriz. Mesela tasla su içebiliriz. Buna benzer. Yasaklanmadı, engellemedi sürece muamelat mübahtır, caizdir. Yasaklandığı sürece o yapılmaz. Mesela suyu bardakla sol elimizde içemeyiz veya bardakla sağ elimizde. Şarap içemeyiz veya erkekler olarak kırmızı ve sarı hakim olan renkleri giyemeyiz. Mesela dar kıyafet giyemeyiz. Mesela domuz eti yiyemeyiz gibi yasaklar gelir o artık helallikten, caizlikten çıkar. Değinilmeyen, dokunulmayan konular caiz olmaya devam eder. Buna biz diyoruz ki muamelatta asıl olan ibahadır, mübahlıktır. İbadette asıl olan ise zecirdir, sakınmaktır. Yani bir şeyin ibadet olması için o emir gelmesi gerekir. Yani Allahu Teala bize beş vakit namaz kılmayı emretmeseydi, biz beş vakit değil bir vakit bile namaz kılmazdık. Allahu Teala bize Ramazan orucunu emretmeseydi, biz otuz günlük Ramazan orucunu değil bir gün bile oruç tutmazdık. Allahu Teala bize zekatı emretmeseydi, biz cebimizden beş kuruş çıkartıp vermezdik. Bunlar emretti, bunlar ibadet oldu, yapılması gerekli oldu. Dolayısıyla emredilip şeriat yapılmadığı sürece hiçbir şey ibadet olmaz. İbadet olarak kabul edilemez, ibadet diye isimlendirilemez. Emir gelecek o hususta. Tavsiye gelecek, teşvik gelecek, zamanı mekanı sınırlanacak. Çünkü din tamamlandı, risalet bitti, şeriat yapma mühürlendi. Dolayısıyla Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa... Ve nasıl öğretmişse odur. Başka türlü olmaz, olamaz. O nasıl öğretmişse odur. Çünkü ne dedi bize? Hiçbir şeyi terk etmedim Allah'a yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak. Hepsini size emret. Her ne yasakladıysan bu hep Allah'tan uzaklaştıracak, ateşe yaklaştıracak şeylerdi. Hiçbir şeyi terk etmedim. Size bunları yasakladım diyor. Hiçbir şeyi terk etmedim. Din tamamlanmıştır. Tamamlandığı sürece artık bu da olabilir, şu da olabilir diyemeyiz. Kimsenin böyle bir şey deme hakkı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyorsa, nasıl öğretmişse, nasıl yapmamızı teşvik etmişse öyledir. Bununla ilgili çok keskin bir hadis var. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde otururken bir adamın rukuyu tam yapmadığını ve secdesini de hızlı yapıp doğru olduğunu görüyor. Ve diyor ki ashabına, daha sonra onu ikaz ederek diyor ki ashabına bu adam bu halde olsaydı Muhammed'in dininin dışı üzere ölürdü. Bu adam peygamberin mescidinde namaz kılıyor üstelik. Ve sahabe-i kiram Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiğinin dışında bir namaz kılıyor. Rükusu var, secdesi var, kıyamı var, kıblesi var, abdesti var, kıraati var ama onun öğrettiği gibi değil. Çünkü bizim peygamberimiz rukuyu tam yapmayı öğretir. Vücudu dümdüz yapmayı öğretir ve hakkını verilecek kadar durmayı öğretir. Secdeyi hızlı değil, hakkını vererek Tüm mafizamlar secde halini alacak şekilde orta halli yapmayı öğretir. Bunu terk eden bir kimse ölse diyor, Muhammed'in dininin dışında bir hal üzere öldürdü. Neuzübillah. Yani bize nasıl öğretilmişse, nasıl şeriat yapılmışsa o şekilde yapmak zorundayız. O hayattayken dinlen sayılmayan, emredilmeyen, tavsiye edilmeyen, şekli çizilmeyen hiçbir şey daha sonra dinlen olamaz. Miraç'a yükseltilme gecesinin tarihi belli değil aslında. Tarihçiler bunu söylüyorlar. Velev ki belli olsaydı. Çünkü yükselen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisiydi. Şimdi soruyorum size. O miraç gecesinde herhangi bir ibadet yapmış mıdır? Veya insanları bu gecenin yıl dönümünde herhangi bir ibadet veya buna benzer özel bir husus yapmaya teşvik etmiş midir? Yapmamışsa bunu daha sonradan birileri ortaya koydu diye ibadet olmaz, olamaz. O hayattaydı, bunu şeriatması mümkündü, yapmadı. Herkese mesela bu geceye Şaban'ın 15 gecesine berat kandili diyorlar. Berat gecesi diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyle ilgili özel bir husus emretti mi? İbadet, şeriat yaptı mı? Veya özel bir şeye teşvik etti mi? Ashabı bunu böyle uyguladı mı? Bakarız. Yapmışsa başımız gözümüzün üstüne yaparız. Yok yapmamışsa bu daha sonradan ortaya çıkartılmış şeyler din olamaz. Dinden sayılamaz. Bu adı bidattır. Ve merduttur, reddedilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle buyurmuştur. Reddedilmiştir. Bidat ortaya koyan ve bidat iş işleyen bazı insanlar diyorlar ki bidat-ı hasene vardır, bidat-ı vardır. Biz bidat-ı seyyeden uzağız, bidat-ı hasene uyguluyoruz. Bidat-ı hasene demek güzel bidat demek. Bidat-ı de kötü bidat demek. Kardeşlerim bidatın iyisi, kötüsü, ayrımı yok. Bidatın hepsi kötü. Bidatın iyisi olmaz. Bidat-ı Hasene için de Ömer bin i Hattab radıyallahu anh'ın bir sözünü delil getiriyorlar. Ömer bin i Hattab radıyallahu anh hilafetinin ikinci döneminde, ikinci kısmında insanları teravih namazı için bir imamın arkasında toplamış ve mescitte kılmalarını sağlamıştı. Ve manzarayı görünce de bu ne güzel bir bidattır demişti. Bu söz ona ait. Şimdi diyorlar ki Ömer radıyallahu anh bir bidat ortaya koydu ve bu bidat-ı Hasene'dir. Güzel dattır. Dolayısıyla biz de güzel datt yapabiliriz. Bu dine ekleme sayılmaz diyorlar. Hayır. Ömer radıyallahu anh ah, dinde olmayan bir şeyi şeriat yapmadı. Bilakis teravih namazının cemaatle mescitte kılınması peygamber döneminde de vardı. Peygamberimiz aleyhisselatü Vesselam bunu devamlı yapmadı. Farz kılının endişesini de devamlı yapmadı. Ondan sonra bu iş tekrar mescitlere döndü. Sahabe-i kiram dahil olmak üzere tüm tarafından kabul gördü ve uygulanmaya devam etti. Sahabe-i kiramın icması var yani bu hususun. Sahabenin icması var, kabulü var. Sahabe bunu kabul etmiş. Onaylamış, reddetmemiş, inkar etmemiş. Şimdi Ömer anhu yaptığı işle bidat-ı hasene denmez. Oradaki bidat lafzı, bu yapılan ve terk edilen bir işle tekrar biz bunu hayata geçirdik. Yürürlüğe soktuk manasına yine ortaya koyulan şey demektir. Yoksa dinde olmayan bir şeyi ortaya koymak değildir. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı bu iş teravih namazlarını bir imamın arkasında mescitte topluca kıldırma işi bidat iş değil, ortaya sonra konmuş bir iş değildir. Peygamber döneminde olan sonra cemaatle teravih namazı farz kılın diye Peygamberimizin endişesiyle terk edilen bir iştir. Yasaklanan bir iş değildir ama. Kardeşlerim dolayısıyla bir iş bidatsa bu bidatın iyisi kötüsü olmaz. Bu bidat kötüdür. Çünkü vahiyle konuşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sonradan uydurulan, eşittir bidat olan şeyler merduttur, reddedilmiştir demiştir. Şu bir vakıa, bir gerçek. Peygamberimizin vefatından asab-ı ve tabiinin vefatından sonra din düşmanlarının da yaptığı bir iş hadis uydurmak. Hadis uydurarak dini tahrif etmek, bozmaya çalışma. Bununla beraber bu ümmetin içerisinden dini hassasiyeti zayıflamış insanlar tekrar dini hassasiyete kavuşsun. Efendim, bazı özel günlerde bile olsa, hiç yoksa dine münasından, Allah'a kullar münasından diye hadis uyduran iyi niyetli kimse de olmuştur. Hadis uydurma bir vakadır, bu ümmetin yarasıdır. Çok hadis uydurmuştur. Hatta ismini şu an hatırlayamıyorum rezil bir insan hadis uydurduğu tespit edilince itiraf etmiştir. Bunun gibi onlarcası belki yüzlercesi var. Demiştir ki bir tek kelimesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği şu kadar hadis uydurdur. Bir tek kelimesini peygamberin söylemediği şu kadar hadis uydurumluğu itiraf etmiştir suçunu. Bu bir vakua. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Yani sahih hadislerle uydurulan hadisleri nasıl ayırt edeceğiz? Bu iş bizim işimiz değil. Sahihleri, zayıfları birbirine ayırt etmek, hadisi ve uydurma olanı ayırt etmek bizim işimiz değil. Bu iş ilim ehlinin işi. Ve ilim ehli ta peygamber döneminden itibaren yazılmaya başlanan ve kayıtlarda bulunan hadisleri, sonra da raviler kanalına adalet ve zapt sahibi Raviler kanalıyla aktarılan hadisleri tek tek incelemişlerdir. Bu ortaya çıkan işe isnat diyoruz, isnat zinciri diyoruz. İsnat zincirini tahkik etmişlerdir, incelemişlerdir ve sahihi zayıflarından ayırt etmişlerdir. Biz her hususta olduğu gibi bu hususta da Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın hadislerine sahih hadislerine ulaşabilmek için ehli i sünnet menheci üzeri olan alemlerin tahkikiyle ile hadislerin sıhhatine bakacağız. Öyle her hadis-i şerif yazan şey hadis değildir. Hatta nice hadis kitaplarında bulunan hadisler sahih değildir. Ya zayıftır veya uydurmadır niceleri. Bir takvimde veya herhangi bir kitapta veya şurada burada hadis-i şerif, Hazreti Muhammed veya her şey veya falanca kitap falanca kitapta yazması bizim için yeterli değil. Bilakis o hadisin sıhhatinin de yazması gerekir. Yazmıyorsa bizim bunu sorgulamamız, araştırmamız gerekir. Çünkü bu dindir. Böyle atılacak, yuvarlanacak, genelleştirecek bir iş değildir. Bu dindir. Çok hassas olmamız gerekir. Hadis uydurmak demek, dine ilave etmek demektir. Bunun başka bir ismi yok. Eğer birisi hadis uydurmuşsa, insanları dine teşvik etmek için de olsa, dinle mücadele etmek için değil, insanları dine teşvik etmek, Allah'a yönlendirmek, ibadete yönlendirmek için bile olsa, bu Allah'a ve Rasulüne eksiklik isnadıdır. Allahu Teala size bu dini tamamladım demişti Maide suresinde. Bu haddi zatında yok Allah tamamlamadı, eksik kalan bir şeyler var iddiasıdır denmesi, dile getirilmesi. de Bu böyle bir iddiadır. Herkese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size Allah'a yaklaştıracak hiçbir şeyi terk etmedim. Hepsini emrettim, sizi Allah'tan uzaklaştıracak, ateşe yaklaştıracak ne varsa sizi bundan sakındırdım, hiçbirini bırakmadım demişti. Bu ona da eksiklik isnat etmektir. Yok ey Allah'ın Resulü sen şunu unutmuşsun, bunu terk etmişsin, bunu ihmal etmişsin iddiasıdır. Sözle söylenmese de yapılan iş olarak, amel olarak bu onu ifade eder. Peki karşılığı ne bunun? Uydurma, söyleme ve yalan olduğunu bilerek aktarma. Uydurma hadisi aktarma, zayıf hadisi aktarmanın karşılığı nedir? Bakın diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benim söylemediğim bir sözü hadis diye bana isnat edip söylerse cehennemdeki yerini hazırlansın. Bu öyle basit bir iş değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz söylemek onun adına bir hadis uydurmak, herhangi birisinin adına hadis uydurmak, söz, laf uydurmak gibi değil. Falanca şöyle söylüyor ile, peygamber şöyle söylüyor sözü, aynı şeyler değil. İkisi de iftira ama birisinin cehenneme direkt götürecek. Başka bir şey yapmana gerek yok. Cehennemdeki yerine hazırlan. Sen peygamber adına bir söz mü uydurdun? Bir hadis mi iddia ettin, ortaya koydun? O zaman sen cehennemdeki yerine hazırlan. Başka ne yaparsan yap. istersen namaz kıl, istersen oruç tut. Demektir bu. Kim benim adıma söylemediğim bir sözü hadis diye bana isnat edip söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu bu. Hakeza kim yalan olduğunu bilerek, yalan olduğunu, uydurma olduğunu bilerek bir hadisi benden rivayet ederse birincisi uyduran, ikincisi de aktaran olarak iki yalancıdan birisi de odur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz hadis diye paylaşırken, hadis diye söylerken İnsanlara hadis anlatırken, bunun sahih olduğundan emin olmadan anlatırsak, aktarırsak, paylaşırsak iki yalancıdan birisiyiz. İki yalancıdan birisi bunu uyduran, dine sonradan sokan, ikincisi ne aktaran. Neuzübillah. Vallahi bu durumda o kadar çok cehennemdeki yerine hazırlanması gereken insan var ki Allah korusun bizi. Hadis dendi mi bu peygamberin sözüdür. Bu vahiy ürünüdür. Bunda hata olmaz. Bu kesin dinin delillerindendir. Buna uymanız gerekir demiş oluyoruz biz. O zaman bunun sahih olduğu hakkında kesin emin olmamız lazım. Bilmemiz lazım. Yok değilse paylaşmamamız, aktarmamamız, dile getirmememiz lazım. Çünkü peygamber adına söz söylemek herhangi bir zaten söz söylemek gibi değildir. Kişiyi cehenneme atıverir. Allah korusun. Bu öyle basit bir şey mi? Neuzübillah. Kardeşlerim, insanların bazıları ilmi statüyle, ilmi bazı etiketlerle insanlar hadislerden soğutmaya çalışıyorlar. Bilakis hadisler çok değerli bir ilimdir. Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır. Sahabeden itibaren genellikle yazılarak ve güvenilirliği, hafızasının sağlamlığı ve dindeki salahları bilinen raviler kanalıyla sonraki nesiller aktarılmıştır. Her önüne gelen hadis aktaramaz. Güvenilir olacak, hafızası sağlam olacak, Sağlam değilse yazısı sağlam kuvvetli olacak ve dinde salih kimse olacak. Takvası bilinen insanlar olacak. Onlar kanalıyla sonraki nesillere aktarılmıştır. Ve o ona o ona ona aktarırken bir isnat zinciri oluşmuştur. Ve bu zincirlerde çok dakik ince hassas iş yapan tahkik ehli tarafından incelenmiş ve hadislere bunun neticesinde bir sıhhat damgası vurmuştur. Bu hadis sahiptir. Bu hadis hasendir. Bu hadis zayıftır. Bu hadis mevzudur, uydurmadır. Damgası vurmuştur. Kalite damgası yani. Sıhhat damgası diyoruz. Sıhhat damgası vurmuştur. Peki sahiyadis hadis diyoruz. Sahiyadis nedir? Sahiyadis peygamberin söylediği sözdür değil. Sahiyadis beş şartı taşıyan hadistir. Bir, adalet sahibi bir ravi tarafından, adil, güvenilir bir ravi tarafından, zapt sahibi. Yani hıfzı kuvvetli, yazması kuvvetli bir ravi tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar bitişik, muttasız bir ravi zinciri kanalıyla aktarmak üzere şaz olmayacak. Yani güvenilir bir raminin başka bir güvenilir raviye muhalefeten rivayet ettiği bir hadis olmayacak ve gizli kapalı illet olmayacak hadisler sahih hadislerdir. Beş tane şart. Yani bir hadise sahih dedin mi bu hadisin ravilerinin tamamı Kaç kişi varsa 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi tamamı bir defa adil güvenilir kimseler tamamı ikincisi bunların hepsi zaptı sağlam kimseler tamamı sonra bu ravi zincirinde herhangi bir yok hepsi birbirinden almış sonra bu rivayet edilen hadis şaz değil bu kavramlar biraz yabancı gelebilirse güvenilir kimselerden aklamış bir mühalif bir hadis değil ve içinde İllet yok. Bir sorun, sıkıntı, tespit edilemeyen gizli kapaklı bir sorun yok demektir. Sahi hadis. dedim mi? Ve bu iş bizim işimiz değil. Açık konuşuyorum. Diyanet personel işte değil. Diyanet işleri başkanın işle değil. Günümüzdeki şeylerden bahsediyorum. İlim ehlinin işi. Bu usta kendini yetiştirmiş, ömrünü tüketmiş, saçını artmış kimselerle Ve onlar tespitlerini kitaplara aktarmışlar. Sahi hadisler silsilesi oluşturmuşlar. Zayıf hadisler sinistresi soruşturmuşlar. Hatta bazıları mevduat diye bilinir. Duyanlar vardır. Mevduat yani mevzu hadisler. İnsanların arasında hadis diye dolaşan ama mevzu uydurma olduğu bilinsin diye insanlar bunu hadis diye söylemesin, yaşamasın, hayattan aktarmasınlar diye kitap hazırlamış bir kısmı alim. İnsanlar o kitaplardan hadis aktarıyorlar. Hadis diye. Kitabın taslimi maksadı ne? Bunlar hadis değil. Dolayısıyla bunlara hadis diye güvenmeyin Maksadıyla toplandı, değerlendi. İnsanlar o kitapları kaynak göstererek mevduatı falanca, mevduatı falanca diye hadis aktarıyorlar. Birbirine. Sübhanallah. O kitap bunun için yapılmadı. O kitap bu hadis değildir bilinsin diye hazırlandı. O zaman kardeşlerim sahih hadisleri, sahih hadis kaynaklarından öğreneceğiz. Buhari'den öğreneceğiz. Müslim'den öğreneceğiz. Ben şunu daha diyorum. İnsan, ben dinimi öğrenmek istiyorum sağlam kaynaklardan dese, Buhari ve Müslim'e müracaat etse, ona ömrü boyunca yetecek hadisler var. Başka hadise ihtiyaç duymayacağı derecede yetecek hadisler var. Binlerce. Ama bu yetmez tabii ki. Din çünkü bir bütündür. Onun haricinde müsünnetlerde, onun haricinde sünenlerde, onun haricinde buğcemlerde hadisler var. Bu hadislerin içerisinde sahih olanlar tespit edilmiş, beyan edilmiş ilim ehli tarafından. Bu hadislerin sıhhatlerine bakarak, biz bulamıyorsak, bilemiyorsak, sıhhatleri hakkında bilgisi olan insanlara müracaat ederek onları teyit etmek, ona göre amel etmek, hayatımızı ona göre tatbik etmek, anlatıyorsak, aktarıyorsak, bu şekilde ona göre aktarmak gerekir. Başka türlüsü bizi sıkıntıya sokar. İki yalancıdan birisi pozisyon düşünüyoruz Allah korusun. İki yalancıdan birisi dediği kimse de ateşteki yerini hazırlansın şeklinde bir tehditle baş başa. Evet. Kardeşlerim bu geniş girişin ardından kandil kutlamalarının Osmanlı Padişahı II. Selim dönemlerinde yani 1565-1575 arasında yani bundan yaklaşık 460 sene önce ortaya çıkan bir bidat iş olduğunu az önce söylemiştik tekrar edelim. 460 yıl öncesine yani ondan öncesindeki 1000 yılda kandil geceleri kutlamak diye bir iş yok. Hakeza bu kandil gecelerinde özel namazlar 50 rekatlı, 100 rekatlı işte içinde şu, şu sureler, şu, şu zikirler olması gerekir diye anlatılan, kaydedilen hadisler aktarılıyor. Bunların tamamı uydurma. Bakın istisna etmiyorum. Tamamı uydurma mevzu. Sahih bir tane hadis yok. Çünkü bu hadislerin uydurulması da, bu hadislerin ümmet arasında yaygınlık kazanıp uygulanmaya başlaması da hicri 400'lü, 450'li yıllar arasında. Yani peygamberin vefatından yaklaşık 4 asır sonra başlamış. Bu şu demektir. İlk üç asırda, dört asırda bidat olan bu uygulamalar, kandil gecelerinde özel ibadetler uygulamak işi yoktu. Son bin senedir var. Ondan önceki dört asırda, üç asırda bunlar yoktu. Yani o zaman ibadet değildi. Ne zaman ibadet oldu? Son bin senedir. Hicri dördüncü asırdan itibaren ibadet olmaya başladı. İşte bunun adı eşittir bidattır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmayan ibadet, ondan sonra ibadet olamaz. O dönem olabilecek bir şeydi bu eğer ibadet olsaydı. O dönem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ibadet olarak şeriat yapardı. biz aktarılırdı. Uygulama olarak da aktarılırdı. Nitekim dikkat etmişsinizdir. Bu tip hadisleri aktaranlar bu gecelerde şu kadar rekat namaz kılmak, şu şekilde namaz kılmak şeklinde hadisleri aktaranlar ki hepsi uydurma olduğunu söyledik. Bunlar bu uydurma lafızları aktarabiliyorlar da fazileti bilinen önder kişiler tarafından. Mesela sahabe gibi, tabi'in gibi, tabi'i tabi'in gibi. Müştehit imamlar gibi, mezheb imamları gibi, mezheb imamların talebeler, öğrenciler gibi faziletli kimselerin uyguladığına dair hiçbir şey aktaramıyorlar. Sadece bu bile bunların hadis olmadığını ifadeye yeter. Anlatabildim mi? Sadece bu bile Peygamber hayatına bulamazsın zaten. Bakın sahabenin hayatına, tabiinin, tebi'ye tabi'nin, müştehit imamların, imamlarının, onların talebelerinin, hadis imamlarının, Bukhari'lerin, Müslüm'lerin, Ahmet bin Hambe'lerin, Ebu Davud'ların, Nesai'lerin, Tirmizi'lerin, i̇bn İlahi birçok İslam var. Allah onların hepsinden razı olsun. Onların hayatına bakın. Bu tip aktarılan rekatlı namazları kıldıklarına dair bir şey bulamazsınız. Bunları aktarıyorlar ya, uygulamıyorlar öyle mi? Ne kadar kötü bir iş eğer böyle bir şey hesap. Sübhanallah. Onlar bundan münezzehtir. Ve İslam de bu tip ilavelerden münezzehtir. İhtiyaç duymaz. Evet. Bundan şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle kullarına rahmet ederek ihsanda bulunmuş. Ve bazı vakitleri, günleri, geceleri, ayları fazilette kılmıştır. Bu üzerinde bulunduğumuz Berat gecesi de faziletli bir gecedir. Değerli bir gecedir. Allahu Teala biz kullarına lütfettiği faziletli bir andır. Ancak bunda özel bir ibadet tahsis etmemiştir. Sahih bir hadis aktaracağım. Size. Ebu Musa ile Şarih radıyallahu anh'tan geliyor hadis. İbn Mace'de 1390. Ahmed bin Hanbel'de 6642. Tabera'nın Kebir'inde 20. cilt 108. sayfa. İbn-i İba'nın mevaridinde 1980 numaralı hadis, Bezzar'da 2045 numaralı hadis, Ebu Nuaym'in el hilyesinde 5. cilt 191. sayfada, Heysemin'in Mecmu'un zevaidinde 8. cilt 65. sayfada. Sahih bir hadis. Diyor ki, Resulullah şöyle buyurdu aleyhisselam, şüphesiz Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesi, yani bu gece, 14-15'ine bağlayan bu gece, kullarına bakar ve yaratıkların hepsini mağfiret eder. Bağışlar, örter günahlar. Kulların, yaratılan hepsini mağfiret eder. Ancak müşrik ve müşahin dışında onları mağfiret etmez. Müşrik ve müşahin dışında. Hadiste bu şekilde geliyor. Müşrik, Allah'a eş koşan demek. Allah'ın hakkı olan ibadet türlerinden herhangi birisini Allah'ın dışında birilerine veya bir şeylere tahsis etmek müşrikliktir. Şirk koşmaktır. Bunları bağışlamaz allah Teala. Bir. İkincisi de müşahin. Kindar olan, ikinci düşmanlık besleyen demek. Özellikle de Müslümana karşı kindar olan. Allah kullarına bakar ve bu iki sıfatın sahibi olanlar dışındaki kulları bağışlar diyor. Müşrik olmaması için bir defa mutlaka Müslüman olacak. Ve Müslümanların içerisinde müşahin olmayacak. Müslümana karşı kindar olmayacak, düşman olmayacak. Hadis bu kardeşlerim. Biz bu gecenin faziletinden istifade edebilmek ve bu geceki Allahu Teala'nın lütfuna mazhar olabilmek için Hayatımıza dönüp bakacağız. Kendimize şirk varsa, istikametimize şirk varsa bunu terk edeceğiz ve tevbe edeceğiz. Ve herhangi bir Müslüman'a karşı müşahinliğimiz varsa, kindarlığımız, düşmanlığımız varsa bu düşmanlığı terk edeceğiz, arayacağız, helallik isteyeceğiz. O zaman inşallah teala bu hadiste beyan edilen müjdeye yani Rabbimizin mağfiret müjdesine biz de hak sahip olabiliriz. Hadis gereği. Onun dışında işte Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın bu gece... Dünya semasına en yakın güya indiğiyle ilgili bir hadis var. Zayıf hadis İbn-i Macede. Zaten Allahu Teala her gece gezen sonuçta yapıyor bunu. Bu geceye mahsus bir şey yok. Her gece bu gecenin sonuçta birinde iniyor, nuzul ediyor. Saygâsız kitablarına geliyor bu. Ve kullana sesleniyor. Yok mu benden isteyen vereyim Yok mu tevbeden tevbesini kabul edeyim? Yok mu istiğfar eden ismini bağışlayayım örteyim? Yok mu şu, yok mu bu diye sesleniyor Rabbimiz. Her gece sonuçta birinde. Her kez daha bir başka hadiste. Allah-u Teala Şaban Ay'ın 15. gecesi dünyaya en yakın olan semaya nuzul eder ve kelp kabilesinin koyunlarının kıllar sayısından daha çok günahkarı bağışlar diyor. Bu zayıf. Ve maalesef ilginçtir. Bu bahsettiğim iki hadis bugün Cuma hutbesinde Diyanetin kanalıyla aktarılan Cuma hutbesinde insanlar aktarıldı. Başka bir sayı aktarılmadı. Allah bizlere de onlara hakkı isabet ettirsin Azze ve Celle. Şu hadis var onu da aktaralım. Şaban Ay'ın 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun diyordu bir hadiste de. Bu da zayıftır. Az önce söyledik. Bu geceye mahsus özel bir ibadet yok. Bu gecenin gündüzü yarına yani Şaban'ın 15'ine ait özel bir oruç ibadeti de yok. Bunun peygamber tarafına ashab tarafından ve diğer faziletli insanlığa tarafından uygulanmışını göremezsiniz. Çünkü zayıf hadislerden geliyor. Özellikle de Şaban'ın 15'inden sonra Ramazan'ı karşılamak maksatı, benzeri niyetlerle oruç tutmak yasaklanmıştır. Bilakis aksine. Ama bir insan... Mesela bir gün tutuyor, bir gün yiyor şeklinde düzenli alışkanlık haline getirdiği bir orucu varsa ona devam edebilir. Onun dışında artık şabanın 15'ten sonra Ramazan ayına kadar oruç tutmak yasaklanmıştır. Evet, peki insanlar bunları ne için yapıyorlar? Müslümanlar bunlar ne için dikkat ediyorlar, paylaşıyorlar, insanlar teşvik ediyorlar? Bu gecede veya diğer kandil gecesi diye isimlendirilen gecelerde şunu şunu yapın, bunu yapın, şöyle davranın, oruç tutun, işte namaz kılın filan diye niye teşvik ediyorlar? Buradaki maksat nedir? Buradaki maksat Rabbimizin rızasına ermektir. Rabbimiz bizden razı olsun, günahlarımızı bağışlasın ve cennetine girdirsin. Bu maksatla yapılır değil mi? Bizim de hedeflediğimiz şey bu, Mecburen konu dışına çıktığımız bu derslerde bunu arzuluyoruz. Dersimizin konusu ne? Dersimizin konusu günahları örten, bağışlanmasını sebep olan salih ameller. 12 haftadır farklı farklı konuları işlemeye çalışıyoruz. Hepsi sayıhatçilerden delillerle beraber aktarıyoruz. Yani Bizim bağışlanabilmemiz için, günahlarımızın örtülmesi için Allahü Teala çokça fazla bize imkanlar sunmuş. Fırsatlar, ibadetler, şeriat yapmış ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize aktarmış. Biz de bunları görüyoruz. Belki 12 haftalığa devam edeceğiz inşallah. Yani bu hususlar var, eksik değil şeriatta. Var, o zaman ilave etmeye, fazlalaştırmaya gerek yok. Zaten var. Var olana bir şeyler ilave edersen o sefer Allah'ı ve Resulü'nün eksiklikle yaftalarsın. Onlara eksiklik sinad edersin. Allah bu hususu ihmal etmiş, terk etmiş. Peygamberi bu hususu yerine getirmemiş, bu görevi eksik yapmış dersin. Bu çok büyük bir iftiradır. Bu Allahu Teala'nın Maide Suresindeki size tamamladığım hükmünün aykırısı bir iddiadır. Bu hükmü reddetmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ben size Allah'a yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak ne varsa hepsini emrettim. Dediği hiçbir şeyi terk etmedim. Dediği sözü yalanlamaktır, inkar et çok büyük bir iftira. Kişiyi Allah korusun bilerek yaparsın cehenneme götürür. Allah havası. Peki son bir soru. İbadettir nasıl olsa. Namazdır, oruçtur, sadakadır veya teşvik edilen her ne varsa istiğfardır, tesbihattır. Şeriat yapılan işlerdir bunlar aslen. Bunları bu geceye mahsus yaparsak ne olur? Soru bu. Namaz kılmakla Allah insanı cehenneme mi atar canım? Oruç tutmakla Allah insanı cehenneme mi atar canım? Tesbihat yapmakla. İbni Mesud radıyallahu anh, ne demişti? Ya siz Muhammed'in dininden daha doğru bir din üzeresiniz veya bir sapı kapısı açıyorsunuz. Kime demişti bunu? Tesbihat çeken, hatme yapan insanlara söylemişti. Demek ki şeriat yapılan şeyi şeriat yapılan şekilde yapmak lazım. O zaman sevap kazandırır. Şeriat yapmayan şekilde yaparsan bu kişiye günah kazandırır. Bunadı sünnet olmaz, ibadet olmaz, bidat olur. Peki bidat iş işlersek ne olur? Cevabı burada bakın. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Ben kıyametle aramdaki mesafe şu iki parmak gibi yakın olduğu bir zamanda peygamber olarak gönderelim. Bundan sonra bilin ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Emma ba fa inna hayran hadisi kitabullah. Ve yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. Ve hayrun hediye Hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işlerin en fenası, en şerlisi, sonradan ihdas edilen, uydurulan şeylerdir. Ve şerr umuri ümûrî Ve sonradan uydurulup dine sokulan, ihdas edilen her şey bid'attır. Ve kullü muhtesetin bid'a. Ve her bid'at sapıklıktır, dalalettir. Ve kullü bid'atin dalale. Ve her sapıklık dalalet ateştedir. Ve kullü dalaletin finnar buyurmakta. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Müslim'in sahihinde 867 numarayla gelmekte bu hadis-i şerif. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine dikkat edelim. Onlar vahyin ürünüdür. Vahiden meslenir. Sonradan ortaya çıkartılan her şey bidattır. İyisi bidat değildir. Kötüsü bidattır diye bir ayrım yok. Her şey bidattır. Onu bidat yapan şey sonradan uydurulmuş olmasıdır. Sonradan dine sokulmasıdır. Peygamber döneminde olmamasıdır. Ve her bidat ister iyi diye isimlendirilsin. Hasine diye isimlendirilsin. ister seyyiye kötü diye isimlendirilsin. Sapıklıktır, dalalettir. Ve her sapıklık dalalette ateştedir. Neuzubillah. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'de ve Müslüm'le geliyor bu hadis. Kıyamet günü havuzumun başında sizden yanıma gelenleri bekleyeceğim. Ancak bazı kimseler bana gelebilmekten alıkonulacaklar. Bana gelemeyecekler. Ben diyeceğim ki ey Rabbim bunlar bendendir, benim ümmetimdendir. Nereden bilecek Peygamberimiz Aleyhisselatü kim hangisinin kendi ümmetinden olduğunu? Gene kendisi beyan ediyor başka bir hadisinde. Abdest huzurları parıl parıl parlayacak. Bu ümmetin abdest huzurları ümmeti Muhammed'den olduğumuzu ifşa edecek, ortaya koyacak şekilde parlayacak. Peygamberimiz bizi, seni, beni oradan bilecek. Kendi ümmetinden olduğunu. Ondan anlayacak ve diyecek ki ey Rabbim bu benim ümmetimden. Onları benim havuzumun başına getirmekten niye alıkoyuyorsunuz? Dünya ömrü bitmiş. Salih amellerle Rabbine kavuştuğunu düşünüyor bu kimse. Havuzada az bir şey kalmış. Havuza varsa oradan bir yudum ise artık bir daha ebediyen susamak yok. Azap da yok. Yani ramak kalmış kurtuluşa. Engelleniyor. Engelleniyor. Ne diyor allah Teala? Bir rivayet allah Teala. Bir rivayette, rivayette melekleri. Sen, onların senin arkandan neler, hangi bidatler uyuturduğunu ve hangi bidat işlediklerini biliyor musun? Gerisin geri döndüler, denilir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, benden sonra dinde değişiklik yapan, bidat ortaya koyanlar benden uzak olsunlar. Benden uzak olsunlar derim, onlar uzaklaştırır, sürüklenip ateşe atırlar Kim bu insanlar? Bu insanlar abdest alan, bu insanlar namaz kılan, bu insanlar tesbiyat yapan, bu insanlar bunun gibi salih amel işleyen kimseler. Ama bu salih amelleri kendi akıllarınca şeriat uygun olmayan tarzda yaptılar. Bundan dolayı bu işin adı bidattır. Bidat işi işleyen kimse Rabbimiz Sebarek Teala'nın vaat ettiği cennete azapsız giremez. Ne u Billah. Evet. Dolayısıyla namaz değil mi canım? Kılsak ne olur ki ne kaybederiz? Denmez. Bilakis namazı bize Allah'ın ve peygamberinin öğrettiği şekilde, adette, yerde, tarzda yapmak lazım. Aykırı yaparsan Muhammed'in dininin dışında bir hal üzere ölürdü dediği kimse gibi namaz kıldığın halde namaz kılmamış bir muamele görürsün. önce de aktardım size. Hadiste vardı İbn-i Mesud'a ki, nice hayrı isteyenler vardır ki hiç elde edemeyeceklerdir. Hayrı istiyor, Hayır elde etmek için çaba sarf ediyor, gayret ediyor, tutunuyor bir şeylere dayanıyor ama hayır elde edemiyor. Niye? Çünkü tuttuğu yol yol değil. Dayandığı dayanak sağlam değil. O zaman son cümle. Biz ne yapacağız? Eksiksiz şeriatımızı öğreneceğiz bir defa. Eksiksiz şeriatımızı sahih kaynaklardan öğreneceğiz. Sahih hadislerden öğreneceğiz. Sahih hadisleri, sahih yolu, selef salihinin menhecini kendisine yol edinen kimselerden dinimizi öğreneceğiz. İşte o zaman inşallah kurtuluş herhalde olacağız. Öyle sakalıyla, ünvanıyla, Etiketiyle televizyonlarda boy gösterip de insanlara sağlam, sahih din anlatan bir tek, bakın fazla değil, bir tek kişi bilmiyor. Şu an televizyonlarda kaç tane kanal varsa, belki yüzlerce, belki binlerce bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu kanalların içerisinde insanlara din anlatanlar da var. Hocalar, hoca insanlar da var. Alim kimseler de var. Bunların hiçbirisi söylediği sözün başından sonuna, konunun A'sından Z'sine kadar aktardığı halde yaşayacağı tamamını... Sayı hadislerden seçen bir tek kişi yok. Yani medyatik insanlardan din almaya gayret ederseniz çok büyük ihtimalle yanılacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah Azze ve Celle bizleri de sizleri de hayırla faydalandırsın. Bizleri de sizleri de hakka ve hayra muvaffak olsın Azze ve Celle. Sevdiği ve razı olduğu işleri bize de sevdirsin ve kolaylaştırsın allah Teala. Çünkü her iş onun elinde. Bizlere hakkı hak olarak göstersin ve hakka ittiba ile bizi rızıklandırsın. Herkese batılı, batılı olarak göstersin ve bahtılan sakınan kullardan var bizi rızıklandırsın. Gururla taşıdığımız bir etiketimiz var bizim. Gururla taşıdığımız bir ismimiz var. Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat ismine uygun olarak sünnete tabi olarak yaşayan, bidattan uzak durarak yaşayan kullardan elinizde olanızlar. Çünkü ehli sünnet demek sünnete tabi olan kimse demek. Sünnete eğen, ona uyan kimse demek sünneti öğrenip, sahih Sünnet öğrenip buna tabi olan ve bidattan dalaletten uzak duran kullandığına yazın Azze ve Celle. İçinde bizim de olacağımız şekilde Allah Azze ve Celle bu ümmeti, ümmetin Muhammed'i gaflet uykusundan uyandırsın ve bidat dalaletlerinin hepsinden kurtarsın. <gülüyor> amin. Allah'ım amin. E gûl gavli hâda estagfirullahil azîmeli ve lekum ve lisairil mü'minîn subhanıkallâhumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illâ estagfirüke ve etûbileyk आखिर odağana nin hamle nin Rabbil alamin teşekkür ediyorum tekrar iştiraklarınızdan dolayı sabırla dinlediğiniz birbirimize dua edelim inşallah Allah'a emanet olun selamette kalın. Assalamualaikum ve rahmetullah ve berekatuh.